Kamuslagures. Zojukt Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif dan alternatief Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusta güreşiyoruz. İlkini sosyal medya hesaplarımızı tuzlatalım. Kamusta güreş gmail adresimiz var. Kamusta güreş e, instagram adresimiz var. Kamusta güreş twitter adresimiz var. Aktif olarak twitter'ı kullanıyoruz. Hatta geçen hafta biraz coşkuyla kullandık sanırım. Uzun süredir... <gülüyor> <gülüyor> çok, evet, kullanıyorduk. Evet, kullanıyorduk aslında da daha böyle iki üç şey koyuyorduk. Ee, yaz hali diyelim. <gülüyor> takip ederseniz mutlu oluruz. Sevindiririz. Aynı zamanda dinleyicimiz Kaan Kurt Demire teşekkürlerimizi iletelim. Bu haftaki destekçimiz sağ Yine olsunlar, o. eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Ee, yani bu yaz haliyle ilintili yaz dönemi programlarını daha çok. E, Biraz daha yumuşak geçişlerle halletmeye çalıştık uzun zamandır. İyi gelen şeyler başlığı altında geçen haftalarda uyku kelimesini, onun öncesinde de sokak ve birkaç kelimeye daha baktık, İçeri ve dışarı kelimesine baktık. Evet, hastanelere aslında, baktık. Hastanelere, evet. şifa mekanlarına. Aslında e, koronadan sonra e, böyle oldu. Yani e, geçen yayın e, dönemimizde e, akıl, e, zihin sözcükleriyle uğraşırken birdenbire salgın öyle bir e, saldırdı ki e, hı hı. biz de direksiyonda kırdık. Birden korona ile, covid mikropla, bakteri ile ilgili sözcüklere geçtik. Hatta sevgili güven güzel dere ile programımızı sonlandıracaktık. Onları da, o programları da başka bir zamana erteledik. Alacağımız Hatta olsun. <gülüyor> ertelenen sözcükler programı gibi bir şeyde yapacağız diye konuştuk aslında Kerem'le. Sonuçta bu hastalık sonrası artık o kadar çok virüsten, salgından, ölenlerden, devlet lerin hatalarından bahsedildi ki biz de biraz iyi gelen şeylerden bahsedelim deyip yaza öyle girdik. Ee, böylece e, ilerliyoruz. Şimdi yeni iyi gelen bir şeyle karşı karşıyayız. Nedir evet, o Kerem? İlerleyen, ilerleyen akışan bir şey su. <gülüyor> evet, su. Su gibi aziz olasın Didemciğim. Ya canım, sen de. E, gerçekten suyun ne kadar değerli olduğunu çok güzel ifade eden bir e, sözdür. Çok severim. Ee, su sözcüğünü seçtik. Şimdiye kadar hep e, bu iyi gelen şeyler başlığı altında ele aldığımız sözcükleri incelerken hep bir yerde kötü e, geldiği e, zararı ya da kötü kullanılışıyla ilgili olumsuz yanlara da e, gittik. E, burada öyle bir şey olacak mı? Olacak. Gene olacak aslında. Gene olacak ama diğerlerine nazaran baktığım zaman şu daha böyle hakikaten Çok çok iyi gelen bir şey. Daha çok yokluğu üzerinden düşünüldüğü zaman e, kıtlığı üretiyor aslında. Evet. Sınırla birlikte susuzluğu düşündüğün zaman e, kıtlığı, çölü, kötü e, gelen insanın, o. E, kötü ya da kötüye kullanılışını, kirletilişini. E, kötü, bir... Kirletilmesiyle birlikte yani suyun o bildiğimiz halinden insanlar eliyle, Kirletilmesiyle birlikte sıkıntılar doğuruyor. Aslında doğal akışına bıraksak suyu bize ne nimetler veriyor da Didemciğim. Evet, evet. İnsanoğlu maalesef bunun pek kıymetini bilmiyor açıkçası. Hiçbir şeyin kıymetini bilmediği gibi suyun da maalesef kıymetini bilmiyoruz. Evet. Ee, başlayalım bakalım neler çağrıştırıyor aslında bir yandan sen güzel bir evet. tablo çözmüştün. Sayın hocam diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ben evet hep böyle şey, bir şeyleri şematik olarak. Senin öyle o, oluyor mu aşık. hakikaten ya böyle radyoya hazırlanırken de sanki değil mi bir, bir öğretmen alışkanlığım var gibi yani böyle bir işte ya, tablolar oluşturuyorsun vesaire. Evet. Nasıl ki deformasyon demeli ona artık çalışma prensibi mi demeli? Zihnim de biraz öyle işliyor mu? hepsi artık e, birbirinin içine giriyor. Yani şöyle e, öğreten. E, Kadın, öğreten insan e, halinde e, konuşmayı hiç istemem. inşallah öyle olmuyordur. E, ancak gerçekten şemalandırma, sınıflama ve bir düzene koyma konusunda bir sözcük önümüze düştüğü zaman e, o şekilde çalışıyorum diyebilirim. Yani şöyle e, düşündük aslında Keremle ben şemalandırdım sadece. Bir kere tabii. Kendisi bir varlık olarak bileşime H2O olan e, su var karşımızda. H2O, H2O dedin. <gülüyor> H, H, evet. H, H, e, aslında H'ye e, suyun bileşimi olan hidrojenden söz etmek gerektiğinde hep bir H deniyor. Bir de eski nesillerde vardır bu. E, H harfine H ya da H, H. deme hali. Evet. Aşta değil mi? Batı Aşta H'ta deniyor aslında. İkisi de Batı dillerinden gelen bazı dillerdeki H'yi bu şekilde telaffuzdan kaynaklanan bir şey aslında. Değil e sonra H'den Aş olmuş. Yani aslında eee H'den Aş olmuş değil belki. Belki de Aş'tan ya da H'tan H olmuş. H İngilizcedeki hali. Ee, ama o eski diyelim Fransız Latin kökeninden hmm, gelen e, söyleyişe alışık olanlar için ha şimdi e, H harfini görüp böyle söyleyen e, 30 yaş altı birisi yoktur diye tahmin ediyorum. Sadece suyu. Dön, dönüştü ki. ama H'e dönüştü mesela bazı bir banka ismi var işte o kullanılırken e, H deniliyor mesela. Ne ne? Benim hep dedin? Bir banka ismi HSBC işte söyleyeyim bari H harfi e, H olarak kullanıyorum hmm, ama evet. bir dönüşüm var daha hakikaten iyiyiz. İngilizce daha hakim olmaya başladıkça H harfini H denme hali de artmaya başladı ben daha çok kimya derslerini hatırlıyorum işte bu kullanıyorduk H2 işte meşhur H2 Salak Osman 4 şeyi vardır formülü vardır bak ben de onu bilmiyorum H2 O gibi evet <Gülüyor> yani Formülize edilirken böyle e, kalıplar ezberletilirdi bize. O aklıma geldi. Sözünü kesmiş gibi oldum ama Didem. Cim. Yok efendim canım. Muhabbet ediyoruz. E, su ile ilgili başka tabii çeşitleri var suyun. Su deyince karşımıza çıkan o kadar çok şey var ki o derinliğine e, gireceğiz. E, sonra suyun halleri diyebiliriz. Çünkü su çok değişken e, mevsimsel ya da ısıyla ilgili ya da konduğu yerle ilgili e, adının e, halinin değiştiği e, bir şey söz konusu. Sonrası hı hı. suya dair olan eşyalar var. E, malzemeler, maddeler, yerler, mekanlar onlara bakacağız. Su altı başlı başına bir inceleme konusu e, içindeki varlıklarla olsun, e, kendi dinamiğiyle olsun. Keza su hayvanları var, su sporları var ve e, sadece suyla e, ilgili olan bazı sözcükler var. Böyle bir e, başlıklandırmayla incelemeye başlayacağız. Sonra artık nereye gideriz belli olmaz. Tabii ki ilerleyen noktalarda tarihteki, mitolojide, dindeki e, yerinden bahsedeceğiz. Şimdi halleri dedik, direkt oradan bir giriş yapabiliriz aslında. Su, e, buhar halinde, sis, yağmur, kar, buz halinde de karşımıza çıkabilen bir madde. E, bir yandan... E, suyun e, nasıl, e, hangi sözcüklerle, hangi durumlarla ifade edildiğine bakındığında, evet sıvı bir şey, e, artık hı hı. buz hali ya da buhar halinden bahsetmiyoruz, bayağı sıvı halindeki sudan bahsettiğimizde, işte akışkan, şeffaf, geçirgen, değişken, e, aynı zamanda, Karışımlara elverişli, bütün karışımlar hemen hemen suyla yapılıyor, çözeltiye dönüşebilen bir şey. Bunlar dikkatimi çekti. Aslında beni de sen bunları konuşurken aklıma geldi. Yani aslında suyun her hali de insanın hem psikolojisine hem fiziksel ihtiyaçlarına ne kadar olumlu etkileri var diye düşün. İşte kar yağdığı zaman işte insan bir başkalaşır Belki i̇yi duygu dünyası ile ilgili iyi gelir. İşte don hali atıyorum, Ama buz hali. Ama yoksulsa iyi gelmiyor Gel. tabii falan. Nasıl? Yani onu da düşündüm. Tekil bir şey yok şimdi böyle. Ha, e, evet evet doğru. E, evet ehli keyif <gülüyor> bir vaziyette iyi gelir dedim. Sonra yok her zaman iyi gelmiyor. <gülüyor> evet buyur. Do doğru yoksulsa iyi gelmiyor. İşte at, bu, Örneğin işte buz buz buzlandığı zaman işte yazın özellikle değil mi işte. Ee, içeceklerin içine atıyoruz ferahlıyoruz gibi yağmurda işte insanlar romantikleşir şiirler yazarlar işte denize bakarlar vesaire birçok örnek verilebilir bu anlamda sözünü kesmiş gibi oldu evet, ama yok, öyle yok. devam sen et ee, O evet, olumlu yanlarından yaklaştık ee, dediğim gibi buzu olumsuz işte üşüten donulan kırılması ya da yollarda kazaya sebep olası bir şey olarak da ele almak mümkün Ee, işte halen hale giren değişken sözcüğünü öne çıkarmış olduk aslında biz e, bu yanıyla e, fakat Kerem'le konuştuğumuzda en en çok öne çıkan sözcüklerin e, ihtiyaç vazgeçilmezlik e, ya da eski tabirle mübrem e, kelimeleri olduğu üzerinde durduk e, çünkü zaten hep yaşam kaynağı olarak ifade edilir su e, bir yandan Evet, öyledir zaten. Bir yandan e, bilimde de hayatın doğduğu yer su olarak kabul edilir ve canlılığın, canlıların ortaya çıktığı. İşte bir şeyin ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatmak için hava gibi, su gibi denir hep. E, ve vücudumuz da öyle. E, hep vücudun dörtte üçü su deniyor Kerem. Bunu bir hı hı. doktora da belki sormalıydık. Bazen deniyor ki öyle deniyor ama aslında şöyle Dört, böyle falan de ama. Üçte işte, bilmem iki buçuk. <gülüyor> gibi. Öyle bir oran veriyorlarmış biz <gülüyor> Ama biz o klasik söylemle dile getirirsek evet büyük bir kısmı vücudumuzun su. Evet doğru. Ve sen su. programın en başında bana su gibi aziz ol dediğinde de aslında Ne kadar vazgeçilmez, değerli, özel bir şey olduğunun altını çizen bu sözcükle de bu ihtiyaç ve bübrem oluş hali ön plana çıkıyor. İstersen bir şarkı arası verelim. Dinleyicilerimiz Gelse... bu vaz vaz vazgeçilmezliği biraz düşünsünler. Ona paralelde <gülüyor> tamam. güzel bir müzik çalalım. Çok, evet. Hemen. Söyleyeyim ben, Hendel'in su müziği çok tam yerinde birkaç program boyunca çalacağız aslında ve suyun akışını, dökülüşünü, kâh coşkusunu kah sakinliğini çok güzel birebir anlatan bir eserdir. Çok da severim. O kornunun tınlayan, çınlayan, yansıyan sesiyle suyun ki birbirine çok yakın bağdaşan şeyler. Şimdi biz suite numara 1'den 3. bölüm allegro'yu dinliyoruz. Evet, Handel'in su müziğinden suite bir allegro'yu dinledik. Suyun o coşkusunu, akışını Duydun mu Keremciğim? Ben evet. <gülüyor> <gülüyor> duydum, duydum. Gayet iyi duydum bir tanesi. evet bayağı içimden. <gülüyor> ya dal dal dalmışım da. <gülüyor> evet dalmak da eee şeyle. şimdi evet. Suyla ilgili bir sözcük. <gülüyor> evet doğru da evet. <gülüyor> suya dalmak değil mi? Aslında ben tam da bu böyle söylemişken çok da bilerek yapmadım ama sen dağıldım demişken e, bazı eylemler sadece hemen hemen suyla ilgili ya da e, diğer bazı suya bağlı. İşte bahsedeceğimiz şeyler var demiştik çeşitleri işte hatta onu da söyleyeyim oradan oraya geçeyim. Yani su karşımıza sadece bardaktaki içtiğimiz hali veyahut da işte sebzelerin, meyvelerin sulandığı haliyle çıkmıyor tabii. Bu yeraltı kaynağı olan su. Deniz, okyanus, çay, ırmak, nehir, göl, şelale, göl. akarsu, kaplıca, hepsi çay. Çay. <gülüyor> Suyun çeşitleri bir de insanın şekil verdiği sular var işte havuz gibi baraj, fıskiye, çeşme, gölet gibi şeyler ve bir de suyla ya da suyun bu halleriyle ilintili eylemler var yani su akıyor, dökülüyor. Suya dalıyorsun. Senin demin dalmak sözcüğünden yola çıkarak geldik buraya. İşte fışkırıyor, damlıyor, köpürüyor, çağılıyor, çağıldıyor. Hmm. E, dalgalanıyor. Şırıldıyor. E, e, Şırıldıyor Evet. <gülüyor> Şırılıyor. Şırıl şırıl şu sesi de ne kadar güzel. Evet e, ve bu, tabii bu sesler de hep şey gene e, kulağa gelişleriyle taklidi olan e, sözcükler bir kısmı. Bu şırıldamak gibi, şarlamak, çağlamak gibi sözcükler. Bir de e, suyla ilgili başka tür eylemler var. Yani içmek gibi, kana kana su içmek. Evet. İşte yüzmek gibi, susamak, susamak. Sulamak. sulamak, evet yıkanmak, yıkanmak. E, yudumlamak. Bir zaman aramak için. Evet, o duş almak, banyo yapmak, hatta Hı -hı. vurgun yemek suyun içinde, derinlerde. Böyle eylemler türetiyor. Çok daha fazla sözcük var tabii. Ve sözcük demişken aslında tabii dilimizde su ve... Eski Türkçeden gelen bir kelime etimolojisini falan açacağız. Ancak Farsçadaki ab hali de bizim dilimizde çok fazla kullanılan, özellikle eski şiirlerde, şarkılarda çok karşımıza çıkan, işte ab hayat diye bir şey var. Evet, doğru ee, diyorsun. Hayat suyu, hatta buna işte bu Zeki Tez'in sözlüğünde de Akua Vitae diye geçiyor gene hayat suyu. Pek çok dilde hayat suyu diye bir tamlama var demin bahsettiğimiz bu yaşam kaynağı oluşuyla çok iç içe. Bu ab sözcüden abdest kelimesi de türüyor. Sen hatta burada arınma ve dinlerle ilgili de güzel şeyler söylemiştin. Yani ee, e, aklıma gelen çağrışmalar da biri de dini hani ritüeller. Abdan abdeste de geçebiliriz. Hani dini ritüel olarak abdestte işte, Hintlilerde arınma anlamında Ganj Nehri'ne girilir. Gerçi o Ganj Nehri'ne nasıl giriyorlar, nasıl arınıyorlar, nasıl temizleniyorlar bilemeyeceğim ama <gülüyor> hakikaten pislikten görünmüyor. Hatta işte biz de Anadolu'da kimi dönemlerde işte susuzluk kıtlık dönemlerinde yağmur doğasına çıkıldığını da biliyoruz. Hatta filmlerde de örnekleri var işte. Züğürt Ağa'da geçer komiktir de biraz. Hmm. Köyde ciddi bir E, susuzluk e, durumu söz konusu olunca köyün şeyhiyle birlikte işte köyün halkı yağmur doğasına çıkıyorlar. Hmm, evet. E, o, o da ilgini çekmiş. Gerçek hayatta da olur. oluyor. E, tabii. <gülüyor> Keza evet, dinin yani çok... İslam dininde abdest tabii e, çok vazgeçilmez. Evet eylemlerden biri. Abdestin içinde de ab sözcüğü var. Su. Yani elini suyla yıkamak. abdest el best, demek. Evet. evet e, anlamında. E, araştırırken yani abdestte böyle olduğunu biliyordum zaten. Girdap sözcüğünün aslında ııı e, Ab o Biz tabi bütün bu e, yumuşakla bitenleri sert sessizle bitiriyoruz Türkçe'de. E, Girdap sözcüğü de abla bitiyor aslında o burgu gibi suyun aşağıya doğru çekme hali. E, hmm. Efendim e, iklime abu hava deniyormuş. Gene Zeki tezin acayip sözlüğünde gördüm. Aslında iklim de gerçekten hava ve suyun... E, değişimlerinden, eylemlerinden girdiği şekillerden oluşan bir şey onu da e, düşündüm. Biz hep hava gibi düşünüyoruz ama su da var işin içerisinde. Abi, bir de e, yani Yunanca'da e, hidro, e, Latincede aqua e, ve bizim dilimizde de o kadar çok şeyin içinde, başında bu iki e, kelime var ki e, hidro ve aqua sözcüğü. Onları etimoloji incelerken daha derin ele alacağız zaten. Evet. İklimine göre bence su ve manzara da değişiyor. Biraz onun düşündüm aslında. Atıyorum karasal kuzey iklimlerinde suyun almış olduğu hal, belki işte buzlu haller, don halleri, işte belki suyun renginin biraz daha koyu olması ama Akdeniz'e doğru indikçe, iklim değiştikçe suyun daha işte berraklaşması, hmm. mavinin, yeşilin çeşitli tonlarının olması... Yani iklim aslında suyun rengin de işte şeffaflığında, berraklığında etkiliyor Bazen insanın ruh halinde etkiliyor gibi geliyor, değil mi? likme su su da belirgen eee belirge unsurlardan biridir ya diye düşünüyorum. Ya çok doğru. Ben. ben hemen burada şeyi söylemek isterim. Ee, aslında demiştik ya programın başında hani e, arınma, e, şifa, hatta meditasyon sözcükleriyle de birlikte anılabilir. E, bu tür şeyler de hep böyle bir suyun olduğu, aktığı bir yerde bulunma söz konusudur. Çünkü aslında suyun bulunduğu yerler, özellikle daha akışkan olarak suyun bulunduğu, hani denizin dalgalarla geldiği, işte şelalelerin, akarsuların hmm. olduğu yerlerde negatif iyonun çok fazla olduğu ve negatif iyon kaynağı da her ne kadar içinde negatif sözcüğünü barındırıyorsa da insanın ruh haline iyi gelen, sakinleştiren, bir takım olumsuzlukları ortadan kaldıran bir şey, e, negatif iyon ve birebir suyla örtüşen e, bir şey aynı zamanda. O yüzden senin söylediğin o e, arınma ve rahatlamayla çok iç içe yani. Ben ee, kesinlikle çok etkileniyorum. Bir sudan bir de rüzgar ses, rüzgarlardan etkileniyorum. Evet, Gerçekten olumlu gelir değil mi sana? Sağ, sağ alttan, tedavi eden, kimi zaman beni çok rahatlatan şeylerdir. Bu anlamda doğaya suya <gülüyor> teşekkür edelim. Evet minnettarız. <gülüyor> minnettarız. Yani aslında çağlar boyunca pek çok kültürde aynı şekilde mesela eski Roma'da ya da Osmanlı'da bahsetmiştik bu şifa mekanlarından şifa hanelerde, bimar ve gene eski Roma'da Hadi. hastaları iyileştirirken, hatta akıl hastalıklarını tedavi ederken çok fazla kullanılan bir şey su. Ee, tabii tam tabii. da örtüşüyor söylediklerimizde bir yandan anne karnında da tabii bir e, tam olarak su değilse bile sıvı bir alan içerisinde çocuk ve anneyle ve dış dünya ile bütün bağlar o Sıvı aracılığıyla akışkan bir şekilde geliyor gidiyor. Bu hep beni düşündürmüştür. Bazı filmlerde de hatta şimdi aklıma bu Stranger Things, Years and Years gibi diziler geldi. Başka dünyalarla bağlantı kurmaya ya da bilgiyi aktarmanın yolu olarak da kullanılıyor su. Nasıl anlamadım? Ee, ya e, dizileri izlediysen aslında anımsarsın. Yani Stranger Things'te e, başka zamanlara, başka bilgilere, başka insanların aklına gidebilen e, bir kız var kahraman olarak. E, bunu Hı. su aracılığıyla sağlıyor. Aynı Hı, şeyde Years and Years diye bir dizi var. Çok da güzel bir dizi. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Ee, biraz distopik, e, biraz değil distopik bir dizi. Orada da bütün e, bilgi ve deneyim suya aktarılıyor. Bu akışkanlığıyla aktarıcı bir yanı var ya işte anne karnındaki bebekten geldi aklıma bu. E, böyle devam edecek daha çağrışımlar bile bitmedi. Bu arada e, prodüksiyon e, masasında sevgili Ömer var. E, selam ediyoruz. O da bize zamanınız doldu diye işaret e, verdi hmm. Discord üzerinden. Ee, bu haftalık sonlandırmış olalım programı. Evet, haftaya görüşmek üzere diyelim. Suya devam devam edeceğiz. edeceğiz. Evet suyumuzu kirletmedikleri e, rahatlıkla, gönül huzuruyla e, su içebildiğimiz e, günler olsun önümüzde. Hoşçakalın. Hoşçakalın iyi haftalar. Kamusla güreş.